Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. İyi akşamlar. Laflayacağız programının bu akşamki konuğu Handan Özbek. Handan Özbek'e biz bu sefer misafir olduk. Geldik. Kayıt öğlen saatlerinde de olsa her zamanki klasik kadehlerimize kırmızı şarabı koyduk. Atilla yanımda. Atilla şarap güzel değil mi? Evet çok güzel. Öğlen Ritüel. de olsa. Evet ritüelimizi bozmadık. E, şarapla açılışı yaptık. Sevgili Handan'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program olacak eminim. E, ben teşekkür bir program edin. olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Handan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Az geldin. konuşacağım dedin ama... Biz seni çok konuşturacağız <gülüyor> Tahmin Öyle olmayacak. ediyorum Az konuşacağım Bir korkmak lazım <gülüyor> bu programda evet. Örneklerini biliyoruz Aa, Handan Ankaralı ee, Eski Yunan Latin dili ve edebiyatı Ankara Üniversitesi'nden Mezun Ondan sonra oradan çıkarak başlıyor Önce Ankara semallarında biraz uçuşuyor Sonra her kuş gibi Yolu İstanbul'a düşüyor Göç ederken ve İstanbul'da kalıyor. İlginç hikayeler dinleyeceğiz. Sandan'dan ama e, kendisi de arzu ederse... ...hemen bir eğitim hayatından başlayalım. E, i̇lk sorumuz eğitim hayatından gelsin. Hani nasıl seçti? Niye seçti? Var mı bir sebebi? Yoksa birçoğumuzun başına geldiği gibi... Arkadan kim mi seçti? Yoksa kim arkadan itirdi? kim bitti? <gülüyor> evet, Yok, ee... kimseninkine benzemiyor benim durumum. Evet. Benim boyum çok e, uzundu, yani 11 yaşındayken, daha doğrusu 10 yaşındayken 1.70'dim, sonra 11 yaşında 1.80 oldum, sonra 12 yaşında 1.82'ydim. Ee, ve yani o yaşta zaten başka hiçbir şansım yoktu sporcu yapacaklardı beni yani kapının okulun, kapı, okulun e, demirinin önünde işte basketbol antrenörleri voleybol antrenörleri takım işte şeydi. zannetler ki böyle uzayıp devam edecek halbuki Uzun. bunun bir durağı var <gülüyor> Allah'tan durdu 2.10'da <Allah'tan> durdu, <gülüyor> Allah'tan durdu. durdu. <gülüyor> <Yice Rabbim. gülüyor> ama yani korkunç bir şeydi o yaşta bir de siyah önlük yiyorduk bizim zamanımızda ben böyle bir 82 boyunda siyah önlük beyaz yaka falan böyle şey sen doğruyu söyle bakalım sen kaç yaşındasın Bolan herkese böyle sorular. Ee, sınıfta tabii çocuklar çok acımasızdı. İşte Allah boy vermiş, gerisini koyu vermiş. İşte en hızlı sen koşacaksın, en yükseğe sen zıplıyı zıplayacaksın falan filan gibi. Sen neymişsin be abla? <gülüyor> ha, ha. Onları yapamıyordum çünkü o zaman hiçbir şeyin farkında değildim. Sadece uzun boyluyum. Annem de şey yapıyor bana. Ama beni şunun suratına bakın, Esasında safsındur ki çocuk bir kız falan gibi rezalet şeyler alıyor. Hiç boyun parkında oynayamadım mesela. O zaman betçiler vardı. Gerçi şimdi var da Bekçiler mesela ben oyun parkına girdiğim zaman Çık dışarıya burası çocuk parkı çocuk Falan beraber. derler Bak, Ama bugün yani, Mesela 9 yaşındayım mesela yani, Hadi boydan kaybetti diyelim almıyor. Bu kadar güzel bir katı Nasıl almıyorlar <gülüyor> kardeşim oyun parkına ya Çıkartmamaları lazım <gülüyor> Çıkar, Oynamam <gülüyor> lazım değil mi Şöyle bir salıncakta sallanmam lazım Neyse sonra ben tabi böyle Bir şekilde işte Bole başladım sonra ee, Kaya Gültekin ODTÜ'deki antrenörüm ve basketboldaki ilk antrenörüm ee, bir sınıf arkadaşımın işte şey üzerine geldi ve dedi ki ya okul bitiyor hani sen bu yaz voleybol değil de basketbol oyna bakalım ne olacak falan ee, ve ben basketbola başladım ve basketbolu çok sevdim basketbolu çok sevdiğim için ODTÜ'de dört sen oynadım ve bu arada da eğitim hayatımda şöyle bir şey, değişiklik oldu basketbola başladıktan bir süre sonra Yükseliş Koleji bana basketbol bursu verdi. Ee, ve şey işte yani o dönem için böyle hayatımda esasında ilk defa e, kendi hayatımı kazanmaya 15 yaşında başladım yani o anlamda. E, hem e, para kazanıyordum o yaşta hem de e, bursla okuyordum ve basketbol oynuyordum. Bu benim için müthiş bir zevkti. Ee, o zaman tabii böyle şey işte o boy falan filan böyle benimle alay yani çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> neredesiniz? <gülüyor> yani neredesiniz? <gülüyor> Hadi Öyle göğsü gere gere böyle okulda yürümeler. Mesela <gülüyor> o da çok popüler oldum basketbolca Handan falan diye. Zaten 16 yaşında da milli oldum. 16 dur dur oralara geleceğiz Daha sonra yürüyorum. dur. Hayır, ama geleceğim. işte basketbol ya yani oyun şey çok fena kinliyim. <gülüyor> çok fena. Şey işte yani hani ortaokulu bitirdikten sonra zaten işte amel takıma girdim ve yükselişte devam ettim. Yükselişte 3 sene oynadım. Ee, sonra işte bir e, hani her, ya, basketbola devam edeceğim ve kariyerimi orada yapacağım çok belli olmasına rağmen tabii ki o yaşta her zaman böyle bir altın bileziğin olsun işte bir üniversiteye git falan filan derken e, hiç e, tercihim olmamasına rağmen esasında e, Latin ve eski Yunan dilini kazandım. Çok da keyifli okumadım açıkçası. Yani 95 kişi girip 5 kişi falan hani kalmıştık ikinci sınıfta böyle söyleyeyim. Yani herkes. Onlar gözleri sağlam olanlar. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, diğerleri. Çok Çok diğerleri. çok herhalde, Çok iyi. Onun sebebi böyle bayaz yani zor bir okuldu. Ama ben burada tabii bir günde çift antrenman yapıyorum ve işte milli takım ve şey falan. O sırada işte Galatasaray beni istiyor Betsey Beyli. E, takıma. Acayip bir takım kurmuşlar Faruk Süren önderliğinde. E, ben 3 sene gitmeyi reddettim. 4. sene ya tamam dedim. Yani hayatımdaki bir de böyle keyifsiz bir dönemdi. Ben dedim bir İstanbul'a gidip şansımı deneyeceğim falan derken böyle acayip tatlı bir transferle İstanbul'a geldim ve hani işte Ankara-İstanbul geçiyor Ankara, öyle. öyle Şu okul evet. bitti mi evet. yoksa? Dördüncü sınıfta Arson buraya geldim. Sınıfta. Evet, evet. Tamam, o zaman biz de bir ara verelim. Bir ara verelim. Bir evet. Müzik evet. Arası verelim. Evet. Evet. Anlamlı bir parça olsun. Çünkü Handan bir dahaki sorularda, bir dahaki bölümlerde artık uçuşa geçecek. Evet. <gülüyor> evet. Bir basketbolcu olarak. Kate, Kate Charles, Charlie Haddon'dan gelsin. One day I'll fly away. Çok güzel. akşamın konu sevgili Handan Özbek. One day I'll fly away dedi. Ankara'dan kanatlandı ve e, Charlie Haddon Kate Jordan eşliğinde İstanbul'a indi. İstanbul'a indi. Galatasaray'a. Galatasaray'a indi. Kuş geldi. Kuş geldi. <gülüyor> Aa, bir uzun süreli aşağı yukarı 19 sene süren bir basketbol hayatı var. Evet. Bunun içinde genç milli, amilli ve milli takım ikinci Kaptanlığı bizim bizim şeyin perdenin bu tarafından bildiklerimiz Hı. Bir de perdenin arka taraf var Hı. esas orası enteresan yani herhalde basketbolda milli olacak seviyeye gelmek çok zor bir şey olduğunu tahmin ediyorum ya tabii ki yani çok kolay bir şey değil çünkü e, yani benim esasında işim yani istediğiniz işte yani e, eğitimi alın istediğiniz e, şey, okula gidin e, benim esasında profesyonel olduğum şey basketboldu ben basketbolcuydum ve e, basketbolda Galatasaray benim için son durak oldu ama 16 yaşında amirliği olmam benim için büyük bir avantajdı. Ee, ve sonrasında devam etti bu. Galatasaray'da öyle bir takım kurduk ki zaten. Takımın %80'i Amili'ydi. Yani Amili takım, tak, takımı neredeyse Galatasaray takımıydı. Ve biz 6 sene Türkiye'de namalip şampiyon olduk. 6 evet, sene o, hiç dinlemedik. O hikayelerin bazıları böyle ortak dostlar vasıtasıyla evet. dinlemiş vaziyetteyim. Evet. Yenilmekten doyamayanlar var <gülüyor> size yani. <Evet. gülüyor> yani şöyle ben Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçeliydim. Hem de koyu bir Fenerbahçeliydim. Hatta bizim Çelo'da Çelen de Fenerbahçeliydi ve böyle şeydik. Biz profesyoneliz. Biz Fenerbahçeli olarak kalacağız falan diye böyle bir sene sonra <gülüyor> felaketli Galatasaraylı olarak <gülüyor> hayata devam ettik. Ama mesela Galatasaray'da şöyle bir şey vardı. Yani istediğin zaman istediğin kadar Galatasaray'da oynayın istiyorsan 19 sene oynay, Hiç problem değil ama sen Fenerbahçe başlamaçını kazanamazsan Galatasaray'da sayılıyorsun yani Şükür Rabbi Biz hemen 6. haftada mı ne? Kazanmaya başladık <gülüyor> tabii ilk 6 sene, sene zaten namalip olduk. Peki evet. bir şey soracağım. Hep merak daha ediyorum. Onu. yani Sen bu kadar böyle yumuşak, bu kadar güler yüzlü, bu kadar böyle keyifli ama şimdi basketbolda inanılmaz böyle bir yani hem mücadele, hız isteyen hız hem mücadele, mücadele isteyen hem çarpışma. böyle e, çarpışarak e, biraz da böyle gövde vücutla falan oynanan bir spor yani. Evet öyle. Bütün bunları orada. bundan onu nasıl örtüştürüyorsun? Ne bunlar bir araya geliyor onu merak ediyorum. Ya ben bir kere doğadan yani doğal olarak çok güçlü bir kadınım. Yani hani ben... E, ee, hiçbir zaman halterden güç kazanmadım. Yani ben e, 19 sene boyunca işte ağırlık antrenmanını falan yaptık ama ben neredeyse 12 yaşında kaldırdım ağırlığı kaldırıyordum yani 30 yaşında da. Yani çok güçlü bir çocuktum. Ee, bıraktığımda da öyleydim ee, ve de ben boyuma göre çok hızlıydım. Yani benim öyle bir avantajım vardı. O yüzden de mismatch oluyordu. Yani mismatch dediğimiz şey, e, şey maça çıktığımız zaman eğer benim bir oyun uzun oyuncu tutarsa çok hızlı bir şekilde uzunu geçiyordum. Ya da kısa tutarsa da bu sefer kısa'yı arkama alıp e, potaya yakın oynayabiliyordum. O yüzden de her zaman <gülüyor> pardon oyunu bozan bir sistemim vardı. Ee... Seni tutmak zor yani. <gülüyor> ya tutmak zor değil tabii de yani hani şey e, yani şeydim kolay kolay boyunca değildim Değil. yani e, rakipler için öyle düşünüyorum en azından e, ve de şey işte Galatasaray'da 10 e, sene boyunca oynadığımda 9 kere Türkiye şampiyonu olduk arka arkaya 9 Türkiye kupası aldık arka arkaya ve 9'da Cumhurbaşkanlığı kupası aldık ilk Final fora kalan Türk takımı biz olduk ve Avrupa 3.sü olduk Final forda Şampiyonlar Ligi'nde e, yani e, o dönem için e, bence şeydik yani hani dönemin altın takımı bizdik. Evet. Peki ben bir şey soruyorum, ha? sormak istiyorum, şunu merak evet. ediyorum. Yani basketbolu ilk başladığın günlerde kendini burada görüyor muydun? Ee, görüyordum ya, görüyordum. Ya o zaman milli takım falan yoktu. Ee, ama benim hedeflerim hep, hep çok yüksekti. Ben hiçbir zaman şey olmadım. Yani. E, e, yani he, hep hep pozitif düşündüm hep en, en, en işin en ucunda gördüm kendimi o yüzden de milli takıma girdiğim zaman da esasında büyük bir sürpriz olmadı benim için çünkü yeteneğimin ve avantajlarımın farkındaydım yani o yaşta bütün yaşıtlarımdan yani bir 10-15 santim uzun olmak ama onlar kadar hızlı olmak ama işte çok kuvvetli olmak ama işte falan filan bir, bir sürü artı vardı o yüzden de sıkıntı olmadı benim için ve şey öyle öyle hep ileriye gittim yani Zaten Galatasaray'da işin sonuydu yani. Bu programımız bizim hep e, gençlerin kulağına kar suyu kaçırmak amacıyla yaptığımız bir program. Her seferinde bunu tekrar ediyoruz. Aa, i̇nsanlar hep hayallerinin peşinde koşsunlar. Hayallerini yüksek tutsunlar. Herkesin bir hobisi olsun. Herkesin sevdiği bir şey olsun peşinde koşacağı diye. Biz ha. bu programa her seferinde başlıyoruz. İşte senin söylediğin gibi hayallerimi hep yüksek tuttum. Milli takım ve daha ötesi diye. Bu işler hayal kurmadan olmuyor. Öyle değil mi Atilla? Kesinlikle öyle. E, hayal etmeden, e, çalışmadan sıkı çalışmadan tabii. bir yerlere varmak mümkün değil. Çok çalıştık e, ama. Yani. yani onu tahmin Çok. ediyorum. Günde beş saat antrenman yaptık. Yani bir ay hiç hiç bu, e, tatil yapmadan antrenman yaptığımızı biliyorum. Antrenmanlar biter. Milli takım antrenmanları başlar. Hiç tatil yapmadan e, böyle bir bir sezon, iki sezon oynadığımızı falan biliyorum. Yani müthiş, hani bunlar müthiş. müthiş özverilerdi Ama tabii. ne güzel karşılığını almışsın. Aldım. E, güzel evet. bir takımda. Evet. evet. E, ve milli takımda oynamışsın. Evet. E, tebrik ediyoruz. E, ne yapalım bir müzik bir, arası, bir, bir müzik arası verelim. verelim ama ben sadece parçanın ismini söyleyeceğim beni sakın zorlamayın. Valla ben kendi yazımı okuyamıyorum o yüzden e, Jolin parçası gelecek ama Sesil Norbi okudum ama. Sesil Norby okudum şimdi Ki, ötekini bana paslayacaksınız et, değil mi? ediyor bilemiyorum. Hilden Gun Oyset. Anlayamadım Oy... bir daha söyler ya, misin? Yapmayın beni bu kadar zorlamayın. <gülüyor> Hilden Gun Sesil Norbi. Norby. İlla alıştım bak. Alıştım değil mi? Tamam. Allah alıştırmasın. Hep birlikte dinliyoruz. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of open hair, with ivory skins and eyes of emerald green. Your smile. Your breath spring, your voice is soft like summer rain But I cannot compete with you, Jolie He talks about you in his sleep There's nothing I can do to keep from crying When he calls your name, Jolie And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what it means to me, Jolie Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you came. never love again. He's the only one for me, Jolene. I have to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri bu akşam Handan Özbey'i ağırlamaya devam ediyoruz. Basketbol konusunda birazcık söyleştik kendisiyle. Güzel hikayeler anlattı, başarılarını anlattı. Ama tabii basketbol da belli bir yere kadar maalesef devam ediyor. Gerçi uzun bir süre olmasına rağmen 19 yıl kadar. Ama onun arkasında da güzel serüvenlere yelken açmış Handan. İsterseniz birazcık onlardan bahsedelim. Evet basketbol 19 sene sürdü ama esasında o 29 sene sürecekti benim hesabımda. Yani ben 40 yaşına kadar basketbol oynamayı çok istiyordum. Ve de esasında basketbolun en iyi dönemiydi fakat iki dizimde de kıkırdak elemesi çıktı. Ve Şu anda geçtiyse hala devam edebilirsin. 40'a daha çok var. <gülüyor> <gülüyor> o şarkının <içmi> neydi? <gülüyor> <gülüyor> yani 29 sene oynamayı hakikaten isterdim Fakat o kadar sancım ve o kadar ağrım vardı ki Hiçbir çaresi olmadığı için basketbol 30 yaşında Yani kariyerimi bitirmek zorunda kaldım Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir travma oldu esasında Çünkü çok keyif alıyordum ve yani, yani Çok iyi bir takımdık ve hani her şey çok iyi gidiyordu Bırakmak istemiyordum ama neyse işte bıraktım. iki sene de ağladım oturup. Senden sonra da düşüşe geçti zaten Türk basketbolu. <gülüyor> Basketbol. Hele Galatasaray. Evet doğru ama benden söylediğim de bırakan arkadaşlarımız da oldu tabii. Ee, şöyle ben bıraktık, bıraktıktan sonra bir sene bizim kendi oynadığım takıma menajerlik yaptım. Fakat şöyle bir menajer düşünün ki maça çıkıyor ve kenarda böyle salya sümük ağlayan bir kız. Yani bütün takım arkadaşları maç yapıyor ve sen kenarda oturuyorsun ve menajersin falan. Yani rezalet bir durumdu. Ee, ve dedim ki bu bana çok acı veriyor sonra, yani sonra çok yani. acı veriyor çünkü hayatta en sevdiğim şey basketbol hala yani tek aşkım o. Kenarda Başka oturmak şey. acı veriyor. Yani. Korkunç bir şey çünkü oynamak istiyorum yani, yani. ben ben işin e, zaten saat... tutuyorlardır orada yani bu kadar enerjiyle gördüğüm bir. Insan. Yok. Melinden <gülüyor> falan tutuyorlar. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> aynen göndesini. aynen. Ama evet. çok çok çok sancılı bir şeydi yani ben dedim ki buna daha fazla dayanamayacağım ve ben bırakıyorum burada ve şey düşündüm yani hayatta sadece basketbol olmasa gerek yani tamam basketbol baş başladım ama yani daha 30 yaşındayım. Tamam Latin Yunan dili ile ilgili bir şey yapmayacağım kesin. Ee, çünkü bir de ben şeyim yani aşırı yani koç burcuyum. Ee, çok hareketliyim. Ee, benim hala yani 50 yaşındayım hala bilgisayarım yok yani bana iki kere bilgisayar aldılar denediler çok ısrar ettiler masa verdiler <gülüyor> ne olur otur şurada iki tane maillerine bakandan yani <gülüyor> mümkünat yok yani oturamam yani libidaryada da zaten hani neyse şimdi daha oradan geçmeyeyim yani e, ruhen şey olarak ben oturamam yani ben sürekli hareket etmeliyim bu, bu sporcularda olan bir şey midir yoksa sana az bir şey mi? ya bence sporcularda olan bir şey olabilir çünkü biz şeyiz yani sürekli hareket halindeyiz ama basketbol bıraktıktan sonra bir sürü işte Beyaz yıkıl olarak hayatına devam eden eğitiminden sonra devam eden insanlar oldu. Ama 30 yaş herhangi bir kariyere başlamak için çok küçük bir yaş değil. Yani istediğiniz üniversiteyi bitirin, istediğiniz eğitimi alın. Hani böyle 30 yaşından sonra hadi bakalım ben işte mühendis olacağım, makine mühendisiyim. Bir, yani hiçbir tecrübe yok, hiçbir şey yok. Yani bu çok kolay bir şey değil. Doğru. Ben de düşündüm, düşündüm. Ama herkesin hep böyle bir hayali vardır biliyor musun? <gülüyor> Hayallerinde ne yapar herkes? Der ki bir tane kafe açayım bundan sonra artık rahat edeyim. Bir tane restoran işleteyim. Bir tane otelim olsun. Tabii. Uzaktan bir hareketler görüyorum şimdi bana ama onlara da o hareketlere daha sonra geleceğim. Senin ne <gülüyor> hayalin vardı bu konuda? Hala basketbol oynarken diyordum ki bir tane spor salonu açarım. Ondan sonra işte basketbolun içinde kalırım, menajer olurum falan filan. Tabi e, bu kadar travma yaşayınca dedim ki Handan akıllı ol. sen bu işten uza. Ondan sonra ben dedim ki e, işte yemek yemeyi çok seviyoruz, i̇şte, sosyalleşmeyi seviyoruz. İşte, ben Handan olarak nasıl bir yemek isterim, ne porsiyonda isterim falan filan. Böyle konuşurken takım arkadaşımla beraber Galatasaray'dan e, biz dedik ki bir tane restoran açalım. Ondan sonra ve şu andaki Lebidarya'nın olduğu yeri bulduk. Lebidarya'nın olduğu yer yani topanede yani böyle yukarıya falan çıktık. O kadar tecrübesiz ve o kadar şeyiz ki genceks gibi de hiçbir iş yapmamışız falan. İşte dünyanın en güzel yeri geliyor. Mesela tinerciler uyuyor. Orada pisliyorlar falan. Hani böyle çok eski bir apartman, çok metruk bir apartmanın böyle 6. katı falan. Burayı yaparız. Yaparız tabii falan diye biz öyle girdik sadece manzarası var diye. Ve ben açtığımızı alt ay boğma söyleyemedim. Çünkü bütün basketboldan kazandığım parayı oraya gömdüm. Ve hani derlerdi ki yani kızım bu yokuşun üzerinde hangi kim gelecek buraya çıkacak bu apartmanın tepesine de yani siz buradan para kazanacaksınız. Ama işte hayaller Hayaller, epeşinde. aynen Osman. Hayaller ve gerçekler. Gerçekler böyle bir şey. Ya aynen öyle. Peki Vallahi. o yani o girişimcilik ruhu veya yani cesaret mi denir artık ne denir bilmiyorum çünkü yani daha önce böyle bir tecrübe yok böyle bir tecrübe ama benim karakterimde böyle bir şey var ben gerçekten inanırsam bir şeye risk almayı çok seviyorum yani her türlü riski alabilir, alabilirim yani işte bu da güzel bir mesaj sevgili Ahmet Hep özellikle bu, de söylediğimiz çok, gibi. çok özür dilerim özellikle de hani insanlar yaş aldıkça risk almazlar falan ya bende hiç öyle bir şey olmadı ben hala 50 yaşındayım ve Hani hiç umurumda değil. Eğer yani şöyle düşünüyorum, bir insan doktor oldu diye hayatın sonuna kadar doktorluk yapmak istemeyebilir. Hmm. Bizim veya... diş doktorları geldi. Doğru. Bugün bıçakla adam kesiyorlar. Ne mutlu sana. Yani 19 sene basketbol arkasından da 19 sene yeme içme sektörü. Şimdi yeni hikayeler onu sana anlatacağım. Evet. <gülüyor> evet. evet. Yeme içme sektörü. Evet. Ya <gülüyor> hikayeler uzun. Hep hep bir koşturma var. var hep bir var. koşturma var. Var var evet. Koşturma Follow ismi... the white rabbit. Gelsin. Yaron Herman Toronto'dan. Beyaz. İkinci şarkının ismi neydi Ahmet? Onu geçtik onu, oradan kurtardık <gülüyor> şimdi, oradan kurtardık. Amdan şimdi... dördüncü parçayı yine aynı, aynı gruptan çalalım şersen. <gülüyor> <Lütfen. gülüyor> Çamki konuğumuz Handan Özbek Laflayacağız dedik Bu Bayağı uzun laflamaya Başladık ee, Bu gece dinleyiciler uzun uzun Oturmaya hazır olsunlar Aa, Bu arada bu programı yaptığımız yer inanılmaz güzel bir Cihangir manzarasından Boğaz'ı seyrediyoruz ee, Bu Boğaz'ı seyrettiğimiz Evde Binlerce Kitap var 26. Duvarlarda 26 bin mi? Kitap Hı -hı. var ...sevgili Selim Asena'nın kitap koleksiyonu. Ee, duvarlarda badana göremiyoruz. Badana görmek için kitapların arasından elinizi sokup aralamanız gerekiyor. Müthiş bir e, kütüphane e, birikiminin içindeyiz şu anda. Evet burada müthiş bir enerji var. Ben biraz önce içeri gidip Selim'le konuşurken... ...onu da konuk olmaya ikna ettim gibi... Oo. ...programı... Yeni kurban hazırlanıyor. Yani. Evet evet aynen aynen. Yani buradan da ne, ne programlar ne hikayeler çıkar bilemiyorum açıkçası. Aa böyle güzel bir mekanda e, Handan bizi ağırlıyor. E, Tabi bir yandan şu anda yeme içme kısmının sadece içme kısmındayız. Yeme içme kısmının diğer kısımlarında hikayeleri de Handandan e, Derya ve bir de bir altı senelik Ferah feza var. Bu hikayeleri biraz dinlemek istiyoruz. Şimdi Lebiderya gerçekten uzun soluklu ve çizgisini kalitesini hiç bozmayan ve hepimizin sıklıkla gittiği tabii biz gittiğimiz yıllardır seninle tanışmadığımız için yani seni oranın sahibi veya işletmecisi olarak tanımıyorduk. Keşke tanısaymışız daha önceden ama Lebiderya gerçekten İstanbullu İstanbul, u, İstanbul u yapan. Gece hayatını belirleyen yerlerden bir tanesiydi. Hani şimdi 5-10 sene sonra böyle pek uzun soluklu yerlerden maalesef bahsedemiyoruz İstanbul'da, Türkiye'de. Bunun sırrı neydi? Yani birazcık onu dinleyelim senden. Bunun sırrı bence amatör düşünmek. Ben basketbolu da 19 sene oynadım. Son özellikle 10 senesi çok profesyoneldi ama hep amatör kafayla yaptım, amatör kalbimle yaptım yani. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani amatör zihniyetle amatör kalple yürekten yaptığınız zaman bir işi... Ee, ve gerçekten çalıştı, çok çalış çok çalışmaktan bahsediyorum gerçekten çok çalışmaktan. Çok zor bir iş bu yani, yani çok gerçekten zor. çok ha. zor bir iş. Çok zor bir iş. Hepsi çok zor ya basketbol zor, hmm. yemek Acikisi yapmak zor, zor. zor. zor. efendim sükürce evet. plak koleksiyonu yapmak zor. Yeter ki bunu hakikaten söylediği evet. amatör ruh, evet. amatör. E, hiç o içindeki çocuk ölmeden, evet. o heyecan ölmeden evet. yapabilenler zaten evet. ayakta kesinlikle. kalıyor ve başarılı çok oluyor. Kesinlikle. Çok ben hiçbir zaman işin yemek kısmında olmadım. Doğrusunu söyleyeyim. Açık konuşayım. <gülüyor> e, yemek yapmayı da çok sever miyim? Hayır sevmem. Ee, bana hatta şey bir, bir sürü insana çok meditatif gelir ama beni mesela şey yapar özellikle mesela salata yapayım falan fenalık geçiririm yani böyle, o, böyle hiç hiçbir şekilde şey olmuyorum yani rah rahatlatmayan bir şey beni handan ama... yerinde duramazken nasıl <gülüyor> abi salata yapacaksın <gülüyor> yani orada, orada, bir, orada bir dirsek teması olması lazım bir böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> parmak gitti değil mi <gülüyor> <gülüyor> yani işin yemek kısmında olmadım ama işin operasyon kısmını çok keyifle yaptım zaten iş, bu, bu bir takım oyunu esasında yani man Mantık çok basit. Yani takım işte kaptanlarından biriydim. E bıraktıktan sonra yine esasında bir takım kurduk. Yani işte bu sefer takım oyuncuları farklı yani çalışma arkadaşlarımın hepsi hala şu anda kapalıyız yani burnumda tütüyorlar yani hepsi çok uzun süre ve çok uzun zaman yanımda hepsi evlendi çocuk çocuğa karıştı büyüdüler liseyi bitirdiler falan filan yani böyle o kadar tatlı bir ekibimiz vardı ki bizim bu 19 senede çok az insan değişti esasında günün sonuna baktığımızda ve ben o takımı çok seviyordum ve takım yönetmekten farklı bir iş değil. Operasyonu doğru belirleyip doğru iş bölümü yapıldığı zaman herkes esasında aynı işi yapıyor. Yani benim bütün mantığım buydu. Çok tecrübeli ve bu konuda çok yani bilgi sahibi bir sürü işletme sahibi arkadaşlarım falan filan var ama benim, benim yöntemim de buydu. Yani tamamen bu kafayla gittim. Çok doğru bir şey söylüyorsun çünkü hakikaten profesyonel sporcularda yani senin gibi aklı başında profesyonel sporcularda bir organizasyon yeteneği, bir oyun kurma yeteneği hayatın her türlü dalında başarı getiriyor gibi sahip. Atilla yani. akıl deyince bana bakma. Handan'a bakarak söyle. <gülüyor> bana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey var aslında. Buradaki handikaplardan bir tanesini ben söyleyeyim size. Yani her şey bu kadar da toz pembe değil. Birincisi ben takım sporu yaptım. Bireysel spor değil takım evet. sporu yaptığınız zaman yönetiliyorsunuz yani biri size diyor ki işte bunu yapacaksın bu oyunu oynayacaksın bunu yapacaksın şimdi kendin işini açtığınız zaman işte böyle bir şekilde birine ihtiyaç duyuyorsun tamam takım olarak biz güçlüyüz kuvvetliyiz ama şimdi herkes senin gözünün içine bakıyor. Peki ne yapacağız? Bilmem ne yapacağız? <gülüyor> hani bu gerçekten bilmediğim ve böyle arada kaldığım çok zaman oldu. Özellikle de finansal konularda. Ben hani e, ben bir şekilde yani finans bilmiyorum, şey bilmiyorum. E, orta Gerçi oradan sonra Ahmet araya girdi işte. Kardeşim de ortak oldu. Amerika'dan geldi falan filan. Hani orada biraz toparlandık ama yani tamam hayaller ve gerçekler diyoruz ya. Şimdi bir işletmeyi açmak kolay. Ne olacak? Şuraya iki tane masa atarım. İki tane de bilmem ne yaparım. Öyle olmadı. Yani lebider Deryayı açtığımız günün ertesi günü 150 kişi falan vardı. Wow. Ve hani böyle senin arkadaşın mı yok, benim arkadaşım yok kim Ya bir şekilde o kadar ses getirdi ki. Çünkü Beyoğlu'nda o dönemde hiç teras yoktu. Ve hiç teras restoranı yoktu. Ve Libidaria ilk idi. İlk olmasının şeyiyle böyle insanlar geldi ve bizim beş kuruş paramız yok. Açık teras. Böyle mangallarla falan ısıtıyoruz. Millet de wow çok cool <gülüyor> ya. Yani mangalla falan filan böyle acayip böyle sosyetik tipler girip. Mesela şey o bizim orada böyle... Ee, doğum günlerini falan yapmaya başladılar. Çünkü onlara çok böyle otantik ve farklı geliyordu. Halbuki paramız yoktu. Yani evet. Bu kadar söyleyeyim. Para kazandıkça e, biz böyle işte üstünü kapattık bilmem ne yaptık falan filan. Hani Ondan sonra öyle bir derya birazcık daha şekil değiştirdi, e, tarz değiştirdi ve şey oldu. Mutfağını daha düzelttik falan. E, yani bunların hepsi şey esasında zamanla olan şeyler ama hani böyle... Ama şey de kolay yoktu mesela, planda mesela işte beyoğlu'nda hiç terası olan yer yok biz terastlı bir yer bulalım da Hı. oradan bir İki adım öne geçelim. Falan. Ya bu tamamen güdüsel. Hani böyle tamamen, bir şey yapıyorum. E, amatör kafayla bulduğumuz bir şey. Ama dediğim gibi ben işte kendi adıma bireysel spor yapsaydım. Kendi kararını kendine verme. Bu çok gerçekten çok önemli bir şey. Hı -hı. Yani bireysel yapan sporcuların ben e, şey konusunda daha sonraki yaptıkları işler konusunda çok başarılı olduk, olabileceklerini düşünüyorum ama kolektif spor, spor yapan e, e, takım spor yapan e, e, insanların e, bireysel patronaj ve şey Zorlandığını düşünüyorum. En azından Ama ben öyle oluyorum. Bir, de, bir yani. de onun ters tarafı tabii, var. Tabii, Madalyonun evet. ters yüzü var. Bireysel spor yapan da bu sefer acaba oradaki takım ruhunu hissedip. Kesinlikle. O işletmedeki bu takım Kesinlikle. çalışmasını nasıl şey edecek? Çünkü Türk tamam. haftak o egolar olan insan Yani Oops. şimdi A analyze. liderlik başka bir şey. Her. O takım oyunculuğundaki liderlik de bambaşka bir şey. A evet. O David Arya gibi. Başarı yani hani Öyle. 19 senedir, bir Yerin başarısı ]いて. başka türlü gelmesi mümkün değil. Çok i̇şte... da keyifli götürdük yani hani şey değil. 19 senenin her bir senesi gerçekten çok keyifli ve çok güzeldi. Ha. Tabii Türkiye'de işte ee, devam edebilir miyim burada işte müzik koyacak Yok mısın? yok, yok. Devam biz seni susturuz, hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Susana kadar devam ediyor, <gülüyor> bana haber verin <gülüyor> <gülüyor> tamam, Çok konuşacakları var, konuşasın var. <gülüyor> şey, yani Türkiye'de öyle bir durum var ki mesela bir bakıyorsun mesela Cumartesi günü. Ee, mekan boş ne oldu papa geldi trafik sıkışık hmm. işte bilmem ne yollar kapadı bir bakıyorsun ne oldu bugün işte Fenerbahçe Galatasaray maçı var ne oldu bomba patladı ne oldu işte bilmem ne falan filan yani bu sektörde zorlandığım kadar ve çaresizlik yani ne yapacağını bilememe kadar hiçbir şeyde yani zorlanmadım işte zorlanmadım. Çünkü burada senin kontrolün haricinde çok daha fazla evet. faktörler devreye Aynen girmeye başlıyor. Bu sektör gerçekten riskli sektörler ama 19 yıl ha. aynı çizgide devam edebilmek de çok büyük bir başarı açıkçası. 19 yıl büyük başarı çünkü ben kendi hayatımı düşünüyorum. Biz her 10 senede bir, bir darbe oldu bu memlekette hmm. ve hmm. tam kazandık bilmem ne derken her seferinde bir tepe taklak gittik. Hmm. Öyle, öyle, evet maalesef. Kafamıza, kafamıza sıktılar, ayağımıza Doğru. sıktılar yani böyle gittik. Yani 19 sene devamlılığı korumak bir yerin hem Vallahi kalite zor. olarak hem insan şeyini oradaki çalışanları bile korumak zor yani. Zor, zor. Bu zor. herhalde evet. uzun bu vadeli düşünmekten oyun şey, takım oyunu dediği şey işte burada devreye evet, giriyor. Hem takım oyunu hem uzun vadeli düşünebilmek. Yani ben bir mekan açayım, kısa yoldan köşeyi döneyim. Tabii canım sonra 10 sene sonra bakarız demeyen zihniyetler ancak başarılı olabiliyor içinde hani böyle güzel mekanı eee. kazandırdığın için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ederim. Çok ya çok biz teşekkür bayıldı, bayılarak çok gelir sağ. giderdik. Evet. Keşke sağ. devam etseydi ama her şeyinde bir ömrü var gerçekten. Evet ya. Yani şimdi başka heyecanlar var. Ondan ne anlatacağım. Ne, ne dinleyelim Atilla? Eee, Nereden? Kim geliyor? Ulf Vakenius'dan gelsin. Ne geliyor? Dodge Dodo gelsin. Peki. Akşamın konuğu sevgili Handan Özbek Hayallerimizin peşinde koşarak Ankara'da Basketboldan başlayan Serüven e, Follow the white rabbit dedik Koştuk beyaz tavşan olarak e, İstanbul'a geldik Lebiderya Lebiderya uzun soluklu bir Ve çok keyif aldığımız bir yer oldu Benim hep kafamda Şöyle bir soru takılıyor Sevgili Handan'a şimdi onu soracağım bir sürü yer açılıyor ve inanılmaz dekorasyona paralar harcanıyor. İşte oradan şefler geliyor, buradan canlar kaçanlar falan. Bir bakıyorsun bir sene sonra burası değişmiş, başka bir işletme olmuş. En uzun soluklu gördüğün yer iki sene sonra, bir bar açılmış bir yere 2 sene sonra. Orası yıkılıyor bir müddet, insanlar yer bulamıyorsun, arıyorsun, masa yok diyorlar. Altı ay sonra rezervasyon veriyorlar, bir bakıyorsun iki sene sonra yok olmuş. Yani bu, kadar, bu işlere bu işlere benim kafam pek basmıyor biliyor musunuz? <gülüyor> benim de. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin lütfen bassın ki senin verecek bir cevabın olsun bunda alakalı. Bassaydı kapatmazdın. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bunlar niye açarlar? Niye kapatırlar? Nedir tutmayan? Hmm. Böyle... Ya şimdi Ahmetçiğim şöyle bir şey var. Bu tabii sabah kadar konuşulacak bir şey. Ben şimdi bunu e, sabah kadar vaktimiz sabah. var. <gülüyor> bunu ne kadar kısa sürede nasıl anlatabilirim tam olarak bilemiyorum. Umarım e, açıklayabilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun iki tarafı var. Bir müşteri tarafı var yani tüketici tarafı var. Bir de e, işletmeci yani restoran sahibi tarafı var. Restoran tarafı sahibi tarafından baktığınız zaman e, her zaman böyle bir trend vardır ya mesela bizim zamanımızda benim yaşımda herkes işletme okur. Ya işletme işletme okuyacağım işte işletme okuyacağım falan filan hani böyle her sene her yıl böyle bir şeyler çıkar böyle bir trend olur falan filan bu son zamanların en büyük e, cazibe şey işi e, gastronomiydi ve gastronomi okulları açıldı. Ee, çocuklar gastronomi okullarına gittiler, üç aylık beş aylık işte eğitimler alarak şef oldular. Büyük paralar da vererek işte eğitimler alıyorlar bu arada yani hani gerçekten öyle. İşte bir de böyle şey giyi oldu ya, yani bana çok öfetersiz giyik gibi geliyor. İşte hayalimin peşinden gittim işte bankacıydım sonradan işte yoga, ya yogacı oluyor ya da şef oluyor falan ya. Yani. <gülüyor> şey, yogacı ne kadar kötü bir laf oluyor, Yo, yoga yapıyor yani yogacı diye bir şey yok tabii. Yani ya işte ya yoga ile uğraşıyor ya gastronomi ile uğraşıyor falan. ve Hani böyle, bu böyle çok şey oldu. Yani bütün Instagram bakıyorsunuz ya yoga fotoğrafları var ya da işte millet bir şey kesiyor, bir şey yapıyor falan filan. Bir, ulvi bir durum var yani. Ulvi bir durum var. Herkes şef oldu. Şef restoranları açıldı. Bence e, burada şöyle bir şey var. Bu şef restoranları bence çok çok önemliydi e, bizim işimizde. Fakat şef restoranlarında da şöyle bir handikap var bence. Şefler işleri büyütmeye e, başladılar. Yani şef restoranı olarak açıp ondan sonra ikinci restoran, üçüncü restoran, dördüncü restoran falan filan gibi gitti. Şef işin başında durmamaya başladı. Şef evet. şöyle diyebilir miyiz? Şef Dirseğin üzerinden tuz serpmeye başladı. başladı. Ya ne komik şeyler gördük biz <gülüyor> çok, bu Türkiye çok, Cumhuriyetinde. Çok, çok, çok. Çok kabazlıklar gördük. <gülüyor> çok, çok. Yani e, bunlar yani diyorsunuz ya, sabaha kadar konuşuyoruz bu konu evet. yani ve hani böyle ben sadece başlıklar e, verebilirim hani bu bir, bir tanesi ikincisi e, bir kere zaten artık iyi tasarım tasarım dediğiniz yani işte restoranın aa işte şöyle güzel tasarlanmış böyle güzel yapılmış artık güzel olmayan yani zaten kabul etmiyoruz artık Pinterest var o var bu var. Bilmem ne var. Hani herkes güzel mekan yapıyor. Mekan zaten güzel olacak. Bu şey işin birinci şeyi İkincisi de yani insanlar artık birazcık daha şey ben gidiyorsam para veriyorsam güzel şey yemek istiyorum güzel şey içmek istiyorum bir de şey e, e, bunu efor edebilecek bir şeyim olması lazım yani mantıklı bir şey olması lazım bu anlamda da esasda çok fazla gelişme kaydettik ve Türk gastronomisi bence çok çok çok gelişti ve hmm. yani gerçekten eskiden dünya mutfağı vardı ya bir yere gidiyordun işte makarna Olsa şimdi evet. Türk herkes böyle bir de şöyle bir şey çıktı bir, de, ha, bir şey var, onu da soracağım sonra. Sorsana. Böyle koskoca, 60 santim çapında tabakta, böyle kuş buku gibi. İşte o fine dining. Onu, bu, ona, ona böyle apa, apa. Bir, bir ufacık bir yiyecek geliyor böyle. acaba tadımlık mı geldi hani, seversem yemeğin arkası mı gelecek diye İş, bakıyorum böyle evet, sen Michelin'lere girdin Ahmet esasında İş, şöyle yıldızları. bir şey var ama bu hepimiz de böyleydi yani dünya öyle bir öyle or, oradaydı yani şimdi Michelin Michelin e, yıldızlı restoranları biz de işte bütün seyahatlerde falan filan böyle işte 3 ay öncesinden rezervasyon yaptırırsın sonra deneysel bir mutfak olur falan en sonunda biz Selim'le e, yani e, İsviçre'yle galiba yemeğin ortasında birbirimize baktık Kalktık. Yani daha fazla tahammül edecek halimiz kalmadı yani o o böyle bir ritüel o böyle bir şey şununla şunu yiyeceksin işte moleküler gastronomi esasında bu kırmızı görünüyor ama işte esasında bildiğiniz fesleğen işte bu beyaz görünüyor ama esasında bu karpuz falan işte onu onu karıştırmadan ağzınıza atamazsınız falan filan gibi. Ya yani bu bir yerde biz o kadar çok sıktı ki insanlar dediler ki bir dakika ya ben rahat yemek yemek istiyorum, tabii. bildiğim yemeği Hı. yemek istiyorum. Yani Hı. bilmediğim deneysel bir şey bu kadar bir de pahalı. Tabii yani tabii. hani böyle tabii. ya bir deneyeyim de yani beğenmedi. Tabii. Başlayayım. Yani ya. hani böyle anladın mı? Tabii ya. tabii. tabii. Ben parasından da geçtim ya yani orada en azından karnımı doyurayım çıkayım karnımı diyorum. Doyurum. Ama öyle bir yemek geliyor tabii ki belki. böyle hani. Tabii. Tabii. O çatal kaça böler sen bıçakla. Bir de onun da onun da şey yapacak. lokmada yutsam Onu diye da bir bakıyorum. bir törelli var öyle. Yok öyle. <gülüyor> bir dakika. Yanlış almışam. Bu da bir sanat haline geldi yani. Ya bu bir, hani, bir, bir, bu bir sanat arada bir şey söyleyeceğim. Bu bu Çikimliği buna ben karşı değil. Yani fine dining'i ben çok severim. Güzel fine dining yapan çok yakın arkadaşlarım vardır. Yoldaş gibi yani. Bayılırım yani. Hakikaten çok güzel yemek yapıyorlar ve çok lezzetli. Ancak ve ancak e, gelen şey yani son dönemde gelen eee furya böyle değildi. Dediler ki bir dakika. Ben karnım istiyorum. Bir, bir, bir kere ben e, ne ödeyeceğimi bilmek istiyorum. Evet. evet ya Ben çok sürpriz önemli. bir şey ödemek i̇stemiyorum. istemiyorum. Yani başlangıç almak istiyorum. O yüzden de ne oldu? Meyhaneler başladı. Evet. evet. Meyhaneler de niye getirdi? Esasında biz mutfağımız çok güzel. Yani Türk gastronomuz efsane. Yani o pilakiler. o dolmalar. Ay sohbet çok güzel yerlere gitmeye <gülüyor> başladı. <gülüyor> o Uygulanırsa donmalar, o işte, tabii ki ama yani hakikaten rafine bilmem nenin ucuna bilmem ne kondurma değil. Hakikaten dolma ya. Dolma yiyeceğim yani. Hani işte ya bir de e, buradaki en büyük insanların şeyi e, hakikaten evde bildikleri lezzeti almak istemeleri. Evet, evet. Yani ben annem de bunu yiyorum. Restoranda gittim, abi çok güzel yapmışlar. İki tane bir şey söyleyeyim ortaya. İki tane de kadehde rakı içerim burada. Çok da güzel. Arkadan da bir bir müzik tıngırdasın. Güzel, keyfimi yapayım. Servis güzelse, Servis temizse, güzel. bitti. samimi hissedin, benim ismimi bilsinler. Aa, Ahmet abi gelmiş. Ahmet abi otur buraya. Ne istiyorsun abi? Ben bilirim. Sen işte beyler bir rakı içersin, yeni rakı içersin, ne içersen evet. içersin. Bilirler, masaya getirirler. Buzsuz içer, buzlu içer veya şarap, hiç önemi değil. Şarabını getirir. Yani bildiği şarabı, yani senin işte evet. şarabı. Ya bu bir samimiyettir, bir, bir aidiyet duygusudur. İnsanlar bunu çok sevdiler. Türk gastronomisi bence orada bir şey oldu ve de e, bir dönem zaten meyhane olmayanı dövüyorlardı yani. Çünkü bu fine dining olayı bitti. Ve meyhane fulesi başladı. Esas da evet. Derya'da da esas biz bu meyhane fulesi olmadan bir buçuk sene önce biz zaten gastronomiye dönelim bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Yani sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz. 2015'in başında biz zaten e, lokanta yani tütük yemeklerini e, servis Yapan etmek yere, üzerine evet, evet dönmüştük. Evet hatırlıyorum ha, o değişikliği. Ha. Ama mesela bu, burada da şöyle bir şey var. E, ya eğlenceyi vaat ediyorsun. Ya da sadece yemeği vaat Öyle ediyoruz. Evet. Yani e, burada biz eğlence hiçbir zaman vaat etmedik Libidarya olarak. Libidarya her zaman insanların oturup rahat yemek yiyebilecekleri, güzel, rafine lezzetler, arkada biraz müzik. E, böyle bir şey, e, güzel bir tatlı bir lokanta olmak istedik. İkisi istedim. de bir arada olmuyor. Ya. Yani ben... Ama bak bakın şöyle bir şey var, buradaki ihtiyaç bizim zamanımızda hatırlıyor musunuz? Biz akşamüstü başlardık, akşamüstü içkisi bir yerde alınırdı. Evet. Oradan bir yere giderdik, yemek yerdik. Oradan işte Kuru çeşmede bilmem ne evet. işte, ya orada bilmem barlar olurdu. Yani bir fly'in'ler olurdu, bir şarlak kontrolünün saflığına gidilirdi. Yani bir şeyler olurdu ve arka arkaya gidilirdi. Şu anda bunu yapacak ne para var insanlarda? Evet. Ne trafiğe çıkmış diyor. Tabii istiyorlar. ne lojistik imkan var. Aynen öyle, öyle <gülüyor> bir şey yok. İstanbulda bir de, bugün bir yerden bir yere aynen gitmek bile büyük, büyük. Bir de Gözüm bir insan, bir de çok her şey. pahalı her şey. Adam ha. ne yapıyor o zaman diyor ki ben diyor öyle bir yere gideyim ki ben diyor her şeyi dahil limitsiz yemek yiyeyim. Yemek yedikten sonra da müzik olsun. ...masanın üzerine çıkayım, Oynayım, oynayayım, tepinayım... <gülüyor> ...yani bütün gazımı, her şeyimi atayım... ...bütün haftalık e şey, sıkıntımı atayım... ...belki haftada sadece... ...eskiden haftanın üç gecesi, tabii, dört gecesi tabii. çıkardık... Tabii. ...şimdi haftanın bir gecesi çıkılıyor... ...sıkıysa üç gece dışarıya çıkmadan... ...tabii, şey, bir de o tarafı var, bir de şey... ...ekonomik tarafı tabii, var... ...bak sanki. Selim oradan elinden sıfır yapıyor, gösteriyor <gülüyor> bana... ...eskiden... ...ayda... ...altı kere, sekiz kere tabii dışarıda şimdi. yemek yeme şansım varken... Şimdi pandemi döneminden Tabii dolayı... Ki. ...hoş evdeyiz Tabii ama... Ki. ...onu olmadığını varsay... ...ben ayda dört defa yemek yiyebiliyorum dışarıda Tabii artık. Ki. Sen şimdi bir de pandemiden sonra gör. Pandemiden sonra ben de yemek yapacağım herkese. Evet. Buyurun. Aynen. Evet. <gülüyor> ama öyle işin gerçek tarafı bu yani... ...hani baktığınız zaman o yüzden de... ...şey sıkıntı var. Yani o yüzden böyle işte her şey dahil... ...meyhaneler, eller havaya... ...işte bilmem ne falan filan şeyler açıldı... ...ve işin şeyi değişti. Yani bütün yeme içme sektörünün... ...esasında... Ee, şirazesi değil, evet, Şirazesi kaydı, zurdikinde yani. yani, yani, değiştiği kaydı gibi yani evet, biraz evet, evet, evet, evet aynı. Evet, evet. Ya mesela şeyi çok hoşuma gidiyordu. İtalya'ya gidiyorsun, bir tane aile restoranı, hmm. 100 senelik hmm. ya. Hmm. Ya diçin hmm. burada 100 senelik restoran olmasın. İşte maksimum 19 sene i̇şte Ne yapıyoruz? Evet, ne gelsin? E, Practical, Practical arrangement gelsin. E, Kurt Dinlen. Elling ve Brentford Marsalis quartetten. Bu kadar çok konuşunca böyle gelir. <gülüyor> asking for the moon is it really so implausible that you and i could soon come to some kind of arrangement i'm not asking for the moon I have always been a realist When it's really nothing more Than a simple re-arrangement With one roof above our heads A warm house to return to We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen? The answer's probably never, but we could come to an arrangement, a practical arrangement. And perhaps you could learn to love me given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary Be a father to your boy A shoulder you could lean on How bad could it be To be my wife With one roof above our heads a warm house to return to you wouldn't have to cook for me you wouldn't have to learn to i'm not suggesting that this proposition here could last forever intention of deceiving you you're far too clever but we could come to an arrangement a practical arrangement and you Could learn to love me Give them time I think you could learn to love me Give Laflayacağız. Bu akşamki konuk. Handan Özbek. Acayip güzel sohbet gidiyor. <gülüyor> çok uzun sohbetler olacak. Neresinde keseceğimizi bilemediğimiz bir sohbetin içine girdik. <gülüyor> Yeme içme sektörünün içindeyiz. <gülüyor> en çok sevdiğimiz taraf. Ben hep yerim ve içerim. Bir de bunu yapanlar ve işletenler var. Bunları konuşurken andan da ya dedim hani bu kadar güzel mekanlar işletiliyor. Bu kadar falan filan böyle. Onu konuştuk. Arkasından sizin duymadığınız kısımda biz kendi aramızda burada sohbet ederken ben hiçbir zaman kazanmayı, kaybetmeyi düşünmedim hayatımda dedi. Hep yaptığım işte kazanan taraf olmayı gördüm kendimde. Kazanan taraf olmak duygusuyla işe başlıyor olmak çok büyük bir artı. Biraz bunu, bunu gençler nasıl ele alsın biraz ne tarafından baksınlar? Hatta ben bile izleyeceğim bir bakacağım. <gülüyor> ya şöyle yine tabii ki işin e, böyle e, süper pozitif tarafları falan filan bir tarafı ama hani benim hayatta başıma gelmedik de kalmadı. Yani hani bir şey geldi. Onları ama anlatmış, anca... şahane taraflarını <gülüyor> anlatmış. <gülüyor> ama işte onu söyleyeceğim şimdi Ahmetciğim. Ee, ne kadar negatif şey gelirse gelir, hatta bir milletin siniri bozulabilir annem şey der ya yani, sen polyana mısın falan der yani böyle o da olur olsun o da başa gelir yani onun da üstesinden geliriz falan gibi bir şey oluyor tabi bunu yaşarken çok kolay olmuyor yani mesela, mesela atacağım şimdi lebi deryayı kapattık lebi deryayı kapatınca olsun canım o da işte 19 senelik bir tecrübeydi yani hayatta önümüze bakalım falan demiyorsun tabi bunun tabii tabii travması yani. o, onu Çocuk kapatmanın gibi yani. hikayesini dinleyeceğiz artık <gülüyor> tamam. böyle <gülüyor> bir dakikada nasıl tamam, verdiğini o kadar. Yani şey olarak yani bunlar böyle tabii ki yani belki aylar alan, belki yıllar alan travmalar oluyor ama günün sonunda yeni bir şeye başlarken hayatımda, hayatımda bir kere bile negatif düşünmedim. Ya tabii ki yaparız, ya tabii ki olur. Yani ee, o, o kazanma şeyi galiba bilmiyorum çocukluğumdan beri gelen bir şey aklıma, hiç kötü bir şey gelmiyor. İnsanlar böyle ama ama şöyle ya, yani evet. Yani mesela Ferah Fevza'ya cümle açtık. Tamam. Allah'ın şeyinde, tepesinde de eski binanın tepesinde açtık. Ondan sonra Lebidaya Richmond'ta açtık. Lebidaya Richmond'ta Lebidarya'nın 100 metre ötesinde böyle bir otelin tepesi, otele adam sokamazsınız dediler. Otele adam girer mi yani? Hani bir de zaten 100 metre aşağıda Lebidarya var. Yani falan. Çok <gülüyor> <gülüyor> Yaptık. <gülüyor> ya orası Levitara Richmond olarak 8 sene şahane gitti. Son dedik gibi bir tane partiyi bir açalım. Böyle çok eski bir binanın böyle bir yani gerçekten çok eski bir handa böyle bir dördüncü kat. Yani adam çıkart geldi. Yani normalde yani su bile gitmiyor oraya falan yani. Biz orada yani 4 sene acayip böyle yüksek tavanlar, oryantasyonlar, tavan da falan. Olan üstü güzel bir yerdi. Milletin nişanını yaptık, doğum gününü yaptık, özel yaptık. Şahane işler oldu. Sonra da ferah feza'ya geldiğimde Bu arada bir parantez açıp bir Tabii. söyleyeceğim. Bunu dinleyen gençlerden. Aa, erkekler o kadar heveslenmesin. Kadınların, erkeklerde olmayan bir farklı gözü daha var. Var. Bir duygu tarafı var. Var var. var, var, var. Teminan, var. Teminan teminan var evet. o kadın evet. gözü başka bir şey evet. evet. Aa, sevgili Handan da bu yürekten birleşip çok <gülüyor> geniş bir alan kaplıyor. Çok teşekkür Hayranlıkla ederim. Hayranlıkla ben de izliyorum böyle. Sağ ol. <gülüyor> Yani ferah fezaya da işte biz böyle bulduğumuzda böyle oraya bir sürü insan girmiş çıkmış. Bir sürü hiç kimse tutmamış. Biz böyle Ahmet'le girdiğimizde Kardeşimle ben böyle bir elini sıktım. Hani çok belli ettiğini şey çok memnun be be beğendiğini belli etme ki çok isterler vardır. <gülüyor> <Yani benim gülüyor> elini sıktım. Doğru doğru. Ya yani sus çaktırma falan. Olabilir burası falan filan diye böyle kalbim gibi böyle ağzımdan falan çıkacaktı. Yani burayı nasıl kimse, <gülüyor> kimse tutmamış ya biz buraya nasıl? Sonra zaten işte böyle bir ferah feza ...yaştık işte biz... ...şahane güzeldi böyle... ...bir, bir 4-5 sene sonra tatsızlıklar oldu... ...bombalar, bombalar falan filan... ...ama yani böyle şey... ...ve o ferah fezada, o çatı katı da ...acayip iş yaptı ve hani... ...çok güzel günler geçirdik o yüzden onu söylüyorum... ...hiç negatif, hiç... E, ...olmayacakmış gibi hiçbir zaman düşünmedim... ...ta ki olmayana kadar... <gülüyor> herkes, ...herkes düşünmesin... ...evet aynen öyle... Seni, seni ...kimse düşünmesin... Peki şeyi sormak istiyorum şu benim de merak ettiğim bir konu var. Ee, şimdi ferah feza'dan bahsettik. Mesela oraya girdim boş bir mekan. Yani kafamda o anda canlanıyor mu? Yani canlanıyor bunun nihai canlanıyor. O, o ortam mutfağı, bu olacak diye. Her şey her şey mutfağı görüyorum. Mesela biz biz esasında meyhane bakıyorduk. Hmm. Yani işte evet o dönem işte Selim ben Gamze ah Ahmet böyle dördünüz bir şeye bakarken Dedik ki biz meyhane yapalım Karaköy yükselen işte bir trend Ve o dönemde sadece o dönemde Maya vardı orada Sevgili evet. Didem Şenioğlu Okan'ın hmm. yeri Ondan sonra biz hani bir yer bulalım falan filan açalım derken O mekanı bulduk O mekan öyle 5.5 6 metre tabanla meyhane falan olmaz yani Hani başka bir şey oraya yani me mekansal olarak görüyorsun Mekana giriyorsun ha Burada ne olur? Evet yüksek tavan işte bilmem ne olur falan. Yani e, tamamen mekansal düşünüyorum. Biraz daha alçak tavan ve böyle daha farklı bir yer olsaydı başka bir şey düşünecektim. Her, her yer için e, ne bileyim o geliyor yani geliyor, o anda geliyor. geliyor. Ee, güzel evet. evet. Şimdi biz burada sohbet ederken Selim Asena orada duvara yaslanmış izliyor. Hı. Bakmaz ki bu kadehler boşaldı evet, mı ne Selim durumda. Asena. Niye Bence, burayı çok Utandırıyorsun Çok Parça arasını başka. bekliyor. Parça arasını bekliyor. O Aa, zaman o, bir parça o, arası yapalım. Şa şarküteri geldi pardon. Bir parça <gülüyor> arası yapalım o zaman bir dakika. <gülüyor> Hakan Başar'dan gelsin. Aa, evet gencecik e, piyanistimizden gelsin. Sandu. Sandu. akşamlar tekrar laflayacağız programından ee, sevgili konuğumuz Handan Özbek'le devam ediyoruz. Biz müzik arası verdiğimizde ne soracağız diye bir kendi aramızda konuşuyoruz. Söylemeyeceğim dedim. Direkt Handan'a <gülüyor> dalacağım şimdi dedim bu sorudan sonra. Şimdi kalkıp biri gelse desek ki sana ya Handan iyi güzel işlerle uğraştın bırak bunların hepsini. Gel kalk şu bizim basketbol şubesinin başına geç. Dediler. Bir daha sorsan. Şimdi buradan da öteki tarafı olta atıyoruz. Bir daha geldiler sordular. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani bu kadar şeyi idare etmek böyle bütün organizasyonları idare etmek aa, yeme içme sektörü gibi zor bir sektörde organizasyon yapıp bunların idaresinde bulunmak. Bütün bunları yaparken yani hani derler ya sahanda yumurta kırıyormuş kadar kolay bu sefer bu ötekini de yaparsın yani. Ve buna da buna da ihtiyaç var aslında. Hadi bakalım, bak kafayı evet. sallama başladı. Güzel yerden soruyorduk. <gülüyor> evet. var mı birkaç saat? Var var. var. Sabun <gülüyor> kadar. <gülüyor> e, hakikaten güzel soru. Şimdi şöyle bir şey var. E, bu bana e, geldi. E, fakat ve fakat benim e, ben biraz e, bir sürü insana göre aykırı ve m, şey düşünüyorum. Farklı düşünüyorum. Ee, bir kere ben hmm, profesyonel spor yaptım ve profesyonel sporun çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Ee, bu birincisi. Ee, e, şimdi çünkü benim bütün sakatlıklarım, iki dizimde kıkırdaklarım var, sağ kalçamda var, bunlar dördüncü derece. Ayak parmağımda var, belimde fıtık var, boynumda. Felaket yani esasında. Kafada bir şey yok değil mi? E, o belli olmaz ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafası gözüküyor Kafa şu anda. Sağlam görünüyor şükür. Şimdilik öyle. <gülüyor> Aman yarın ne olacağı <gülüyor> Ondan sonra şimdi şöyle. E, bu e, basketbol ve arkasından e, gelen süreçte e, ben esasında hep şeyi düşündüm. E, basketbol alakalı bir şey yapmalıyım ve benim esasında... Bir de şöyle bir şey vardı. Basketbolu bırakan 30 yaşında, 32 yaşında, 35 yaşındaki çocuklar, gençler, benim için çocuk onlar, sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü ben bunu yaşadım. Yani bu çocuklar basketbol istediğin, işte biraz önce de söyledim istediğin eğitim al. Abi yani ne, ne yapacaksın yani? yani? 35 yaşından sonra inşaat mühendisi mi olacaksın? Mümkünatı yok. Ya basketbolun içinde kalıyorlar. Onda da pasta çok büyük değil. Küçük bir pasta var ama çok oyuncu var. O yüzden de herkes birbirinin üzerine basa basa böyle yani çok da keyifli olmayan işlerle böyle bir, bir, bir politika bilmem ne falan filan da işler yürüyor bir sürü. Yani ben o hiçbir zaman o ortamın içinde olmak istemedim ve çok şanslıyım ki öyle bir ihtiyacım da olmadı. Ancak ancak bu işi çok düzgün yapan insanlar da var tabi. Kulüpler var bilmem neler falan filan. Ve de onlardan teklif ne dedim ki ben bu sistemi bozarım. Çünkü sisteme inanmıyorum. Yani bu çocukları yani işte onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, yani içki içme, işte bilme dışarıya çıkma, bilme. Hayır öyle bir şey değil. Yani burada esasında yani genel olarak bir hayat tarzı ve şey bu çocukların esasında e, yani mesela bizim jenerasyonda herkes üniversite mezunu ve herkes üniversite okudu. Şimdiki jenerasyona bakıyorum yok, yok. Yok, eğitim yok. Yani olsa bile o kadar az kişi de var ki, yani bu, bu çocukların esasında birazcık hayatla alakalı. E, yani bir şeyleri öğrenmesi lazım. E, hayatın sadece basketbola dair olmadığını öğrenmesi lazım. Çünkü basketbol bir dönem. Yani bütün spor, sporculuğun doğasında var bu. Sporculuk biter, erken yaşta biter. Şanslıysan 40 yaşında biter ama hiçbir zaman bu kadar şanslı olmayabiliyorsun. O yüzden de daha erken biten bir profesyonel hayatın var. Bundan sonrasında hazırlanmak o kadar önemli ki... Yani ben bu travmaları o kadar iyi yaşadım ve... Ya ...iyi yaşadım derken kötü yaşadım ki... <gülüyor> ...ve çok, o kadar iyi biliyorum yani, ki... ...yani hiç. hani iki sene ağladım ya... ...o yüzden de ben esasında işin bu kısmında... E, ...çok görev almak istedim... ...menajerlik veya basketbol öğrenme kısmında değil... ...işin psikolojik kısmında... ...hazırlanma kısmında... ...ama böyle hmm. bir şey yok... ...böyle bir şey yapmaya bence niyetleri de yok... E, ...yani böyle bir şey de yok en azından... ...platform yok şu anda... Şimdi çok güzel bir noktaya... ...ıparmak bastığında bu kültürel erozyon yani hem ülkemizde olsun hem dünyanın her yerinde de geçerli olan bir kavram bu spor konusunda da çok gözlemliyorum ben bunu yani ki. hiçbir zaman eski sporcular tabi ki şimdiki sporcularla kıyaslanır Asla. halde değiller. Asla. Bu yani bu bahsettiğin şey çok kıymetli ve belki de çok ciddi anlamda fark yaratabilecek Pardon, bir more, şey. Pardon bu arada ben şimdiki sporcular kötü demiyorum. Yani hayır sakın hayır, kötü. yanlış anlaşılmasın. Kötü hani değil yani ama... şimdikiler daha işte bizden daha eğitimli gibi... ama yani genel olarak yani okuyan okuyor tabii ki. Yani okuyan aklı başında insanlar her zaman okuyor. Ya bir vizyon yani... eksikliği var gibime geliyor. Vizyon eksikliği var. Ve hani sizin gibi profesyonel eski sporcuların da bir misyonu olması gerekir diye düşünüyorum. Ama senin söylediğin de tabii çok doğru. Buna da sistemin izin vermesi lazım. Vermiyor çünkü pasta çok küçük. Yani sana orada gerçekten şey değil. Ee, yani baktığınız zaman basketbolu bırakıp da gerçekten profesyonel hayata girip girişimci olan, bilmem ne yapan, hani böyle kendi işini kurup hayatını idam ettiren, hani kaç kişi var, ne var onu hakikaten bilmiyorum ama e, yani o... E, benim basketboldan sonraki yaptığım en doğru şey yüce Rabbim yani yüce Rabbim şükürler olsun en doğru şey başka bir sektöre geçmek oldu. Ya o sektörün içine kalsam da belki mutlu olurdum. ama şu an için baktığımda başka bir sektöre geçerek esası ben ufkumu açtım. Abi bir dakika ya sadece basketbol yok hayatta. Basketbol dışında binlerce şey var, milyonlarca şey var. Kendimde keşfedebileceğim bir sürü şey var. Bakın 19 ne bir derya 19 sene sonra ne yaptım ben bu yaz? Bitti bu iş dedim Buraya kadar. Tamam? Yani bu da çok güzel keyifle gitti. Ne yaptık? Şişt, oraya geçeceğiz, geleceğiz evet. <gülüyor> Geçmeden Ya de şimdi ben. peki o zaman buradan böyle bir ara şeyle bir parantez açarak gençlere söylesinler yani ne yapsınlar? Biraz da hayallerinin peşinden koşup hiç böyle olmadıkları ufuklara, hiç böyle şeylere evet, dalışlar, cesaret mi bunlar? İşte bu işte bu yeni jenerasyon da böyle hem az çalışmak istiyor, hem bilmem ne istiyor, ibidi ibidi ibidi. Yani öyle de olsun, böyle öyle bir şey yok abi. O zaman yani çok çalışmaları evet, gerektiğini çok söyle çok, burada. Evet, Hayır ben da. demiyorum ki köle olsunlar. Evet. Ben demiyorum ki yani nefes almadan çalışsınlar Ama çalışmadan bir şey yok Yani bakın ben yani Şu anda yeni yaptığım işte bile yani Bir senedir yani ne kadar çalıştığımı anlatamam Daha sonra anlatacağım Daha sonra Herkes yüz <gülüyor> metre koşmaya bakıyor Kimse maraton evet, peşinde evet, değil yani. Maalesef, Ama evet, yani bir şey söyleyeceğim O zaman da onun şeyini bileceksin Yani onun öyle olduğunu bileceksin Yani bunun böyle gittiğini bileceksin o yüzden de e, ben şey çok inanıyorum. Yani yaptığın işte gerçekten var olman lazım. Kafa olarak var olman lazım. Kalben var olman lazım. Amatör olmamalısın. Ay çok güzel söyledin. Lazım. Tatlı konuştun değil mi? Çok güzel. Şey, çok anlasın. güzel evet. Ya seviyorum. gerçekten öyle inanıyorum. Ondan sonra ha olmaya da bilir ya. Yani o olacak illa her. Vallahi tek... her şeyde bir şans, bir kısmet ha, var ya. tabii ki yani, mutlaka ama. E, yine e, şey Selim'in lafı vardır. Şanslı değilsen en azından şanssız olma diye. Ben buna çok inanırım. Yani hayatta herkes şanslı olmayabilir. Ama şanssızsın sana kötü bir şey. <gülüyor> yani hakikaten... Güzel hani... lafmış. Evet, yani. geçirdim evet, yapıştı evet, evet, içeri. Bayağı yani. güzel bir laf. O yüzden de hani herkes şanslı olmayabilir. İşler yolunda gitmeyebilir. Hem coğrafi hem ne bileyim her türlü. işte Ülkesel, ailesel, işte maddesel falan filan ama... E, sonuç olarak elinden geleni yaptın mı? Ya yani yaptıysan okey olmadı mı Canı sağ olsun deyip başka bir şeye geçmek Aynen, Bu kadar en azından basit denedim. yani Aynen, Göz göze evet. gelip susturasak mı ee, vallahi Ama yani gençlere o kadar güzel mesajlar Gidiyor Çok ki tabi şey işte. alana Çok <gülüyor> güzel İnşallah var. dinleyiciler arasında Gençler de vardır ee, Güzel mesajlar verdi çünkü anda. Evet. Ama bir parça arası vakti Bir parça de geldi. arası vereceğiz ama aa, Aynı zamanda e, Bu programın e, İzmir TED Koleji tarafından ee, bizden e, rica ettiler, istediler. Aynı zamanda onların pazar günleri e, İzmir TED Koleji Radyosu'nda bu yayınlarımız tekrar ediyor. Aa ne tatlı. Evet orada gençler de dinliyor. Bunu çok böyle keyifli bir iş oldu. Evet aynen. Let's get lost. Evet. Siril Ahmet'in gelsin. Ne güzel parçaymış bu ya. The party's rather done isn't it We'd love to steal away, wouldn't we? So let's not even ask, now should we? Or shouldn't we? Let's get lost, lost in each other's arms Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think it's rather rude let's show the world we're in that crazy mood let's defrost in a romantic mist let's get crossed off everybody's list and celebrate this night we have each other Ooh, let's get lost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 Get lost. Sevgili Handan Özbey'i ağırlamaya devam ediyoruz. Lafli Jass programında basketbol kariyerini e Levi Derya'yı ve Ferah geride bıraktık. Bugüne geldik. Çok bugün yaptığı işlere çok yakın bir yerde programı kaydediyoruz. Biraz önce de oradaydık ve o, o güzellikleri de gözlerimizde gördük, izledik. Hatta küçük bir alışveriş de yaptık. İstersen birazcık ondan bahsedelim. Çünkü hani basketboldan yeme içme dünyasına geçiş kadar farklı bir geçiş. ...olmuş diye hissediyorum ben. Ee, neler yapıyorsun bugünlerde? Birazcık onlardan bahset. O hikayeleri dinleyelim senden. Tamam. Ee, şimdi bu pandemi süreci... ...mart'ın 14'ünde... ...kapanma sürecine kadar... ...esasında lebiderya ve turizm... ...sektörü büyük bir... ...umut ve şey vaat ediyordu. 2020 için... Bütün işte kuruzlar tekrar gelecek, restoranlar dolacak, oteller full, şey rezervasyonları dolu falan ve çok ümitliydik ve işlerimiz gayet iyi gidiyordu takip pandemi gelene kadar. Pandemi tabii ki bütün turizm sektörünü bizim sektör büyük büyük büyük vurdu. Fakat biz 14 Mart'ta İstanbul'da ve Türkiye'de ilk kapatanlardan biri olduk çünkü. Siz Lebi Derya'yı yani pandemi için mi kapattınız Önce yoksa artık? Önce pandemi tamam. için kapattık. Abi, o, o, çünkü çünkü şeydi yani bizde hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Yani müşteri gelecek, oturacak, bizim işte herkes steril, bizim çocuklar metroya binecekler, otobüse binecekler. İşte yani hani servis yapacaklar bir de onları riske atıyoruz. Yani sadece müşteri için değil ki bu hepimiz riskteyiz. Yani hani çalışma arkadaşlarım için de büyük bir risk. Dedik ki biz böyle bir şeyi kabul etmeyelim. Ee, bu dönem ne kadar sürecek O zaman hiç belli değildi Kapatalım bakalım dedik sürece Ve biz 14 Mart'ta kapattık Ondan Ka sonra Kapatma süreci da <gülüyor> <gülüyor> Sonra günler geldi geçti işte <gülüyor> Sen de 10 gün Ben diyeyim bir ay. <gülüyor> Neyse böyle zaman geçti geçti geçti ee, Ve bir baktık bizim şey kira yenileme dönemine geliyor Haziran başında. Ondan sonra bize dedik ki esaslı kapatma niyetimiz falan filan yoktu. Ancak ve ancak şu... tabii kira falan ödüyorsunuz bu tabii arada, kapalısınız ama hani bir, herhangi bir ha, ha, yok, iyileştirme Şö falan. Şöyle bir şey var. Ben şimdi doğruya doğru. İşin bir psikolojik tarafı var, bir de şey realistik tarafı var. Psikolojik tarafından bahsedecek olursam ben son birkaç senedir yani bir iki senedir falan bu sektörde kendimi çok yorgun hissediyordum. Yani hani böyle vardır ya artık böyle şey yani bir şeyler artık şey istiyor geri geri gidiyor. Yani işte biz biraz daha fazla seyahat etmeye başladık. Ben fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğrafa çok ilgi duyuyorum. Binlerce fotoğraf çekiyorum Ahmetciğim sen anlarsın bunu. Ondan sonra oh, aha, ah. evet yani bizim Ahmet, bizim, bizim yani. Selim'le hayatımız böyle çok başka bir yönde gitmeye başladı. Farklı zenginlikler ve farklı hobiler işte şu anda buradaki kütüphane gibi bir sürü bir sürü farklı şeyler olmaya başladı hayatımızda. Ve libidarya ile alakalı dedim ki ya esas da biz galiba yani ben çok seviyorum bu sektörü ama yani her akşam her akşam orada durmak düşünebiliyor musunuz yani bir işiniz var ki esas işin başında olmak lazım bir de herkesin söylediği bir şey var işin başında değilsen bu işte batarsın falan. Böyle bir de bir böyle... korkuturlar <gülüyor> tabii, değil mi öyle. Böyle i̇şte, her yani, yani gün yapıyorum? batıyoruz, kesin batıyoruz falan gibi bir şey oluyor. <gülüyor> ya yani gerçekten öyle bir şey. İşin başında olacaksın, kontrol edeceksin, hatta kasada oturacaksın falan gibi. Şimdi o zaman bir sürü mekanı olan insanlar var. O zaman bittik falan gibi. Neyse ben böyle şeydim. Birazcık bir daha farklı bir şeyler yapsam mı falan derken benim tülüm bom. Tülin <gülüyor> Bizim dinleyiciler Sevgili Tülin'i tanıyorlar Tabii Tülin'i tanıyorlar o benim can can can can Yoldaşım ondan sonra Ve şey biz geçen sene böyle acaba farklı bir şeyler yapar mıyız O şahane işte seramikler yapıyor işte falan filan ben de böyle Başka bir şeyler yapmak istiyordum Dedik ki bir tane bir dükkan açar mıyız Hani önce böyle bir deryanın altı falan filan Böyle bir deryanın altı olmasın da işte Başka bir yerde açar mıyız falan derken Oradan böyle bir, bir zaten zehir kanama girdi mi Girdi Ondan sonra ama işler iyi gidiyor bu arada. Ama sende, Ekim... sende de biraz kabahat var. Sen çabuk zehirleniyorsun. Ben, ben zehirlenirim. Kafama yattı mı çok fena zehirlenirim. Zehri <gülüyor> de veririm. Fazla pozitif olmanın da böyle bir şeyi var. Bir şey söyleyeceğim. Zehri de veririm ama. Eyvah. Çok fena zehir veririm. Yani. Ben hiç anlamazsın. Şimdi biz böyle Ekim ayındayız tamam mı? 2019'u düşünün. Ekim ayındayız. Biz tülünle bunu konuşuyoruz. Ha, çok güzel. Önümüzdeki sene bir şey yaparmıyoruz. Hatta şimdiden bunu planlayalım falan. Ama Libidaria çok iyi gidiyor. Önümüzdeki sene kruzlar var. Harika derken yılbaşı geçti. Mart oldu. Biz dükkanı kapattık. Ve e, ha, bu arada tülünle de biz e, aşağıdaki dükkanı bulduk. Şu anda o, bulunduğumuz yer, şu anda bu yayın yaptığımız yerin altında böyle bir kömürlük var. Şimdi radyo dinleyicileri, ha, radyonun şöyle bir keyfi var. Radyonun şöyle bir keyfi var. Hayallerinde gel. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkası ya, yarın gibi anlatayım. Pış pış pış falan. <gülüyor> Yürüyoruz aşağı kış kış kış falan. Biz arkası, biz arkası yarın da büyüyen çocuklarız. Radyonun şöyle bir keyfi var. Şu anda hafifçe ayağa kalkıyorum. Elime mikrofonu aldım. Aa, inanılmaz bir Ayasofya manzarası var önümde. Martılar uçuyor. Yaprakları dökülmüş ağaçlar var. Birazdan güzel müzikler gelecek. Bir tane arabalı vapur geçiyor. Acaba içinde kimler ne yaşamlar var? Böyle bir duygu yükünün içinde bir program yapıyoruz. Acaba kırmızı fazla mı kaçtı? <gülüyor> kırmızı fazla kaçmadı Ahmet'ciğim. Çok güzel anlattın. Ben de birazcık ekleme yapayım. Şu anda bu martılar falan uçuyor. Bir çok güzel şey var falan falan. Cihangir'in çok güzel bir e, dairesindeyiz. Ve şimdi ben anlatayım. Bu dairenin e, e, esasında Selim Asena benim e, sevgilim, erkek arkadaşım ve şahane 26 bin kitaplık bir kütüphane yaptı. Bizim şu anda Tülin'le iş yaptığımız yerde onun iki kat altında onun deposuydu. ...fakat Handan ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine kaşındı. Ya işte biz böyle yer bakarken falan... Tünle, ...ya tülün dedim ya biz bu tasarım dükkanını... ...gel biz bunun iki kat altında yapalım. Selim'e de soralım... Ondan sonra de Rıza gösterirse biz buranın altını alalım. Bu, dükkan, bu dükkanın isminin ne olduğunu sonradan soracağız. Tabii ki. Ondan sonra bomlu beraber biz böyle geçen sene esasında Ekim ayından itibaren biz burayı ince ince işlemeye başladık. Altı böyle baya bildiğiniz böyle küçük küçük yapmaya başladık. Ve de dedik ki hani e, biz herhalde Mart Mart sonu falan gibi biz bu dükkanı açarız. Ama da devam ediyor bu arada hikayenin devam ediyoruz değil mi bakıyoruz evet, yani burası tamam. de bir derya devam etse de olacak tabi tabii, tabi tabi ama biz böyle küçük küçük böyle işlemeye devam ettik sonra e, 14 Mart'ta biz burayı 28 Mart'ta hatta benim doğum gündü açmayı planlarken 14 Mart'ta hem de bir kapattık hem de hediyelerini burası hediyelerini da... verecek arkadaşların dikkatine doğum günü tarihini <gülüyor> <sonra> kaçırmaya evet <gülüyor> <gülüyor> 14 Mart'ta biz burayı Lebi Derya'yı kapattık ve burası 28 Mart'ta hiç açılamadan, esasında böyle sanki e, açılamadan kapanmış bir dükkan gibi oldu. Ama biz böyle çok mutluyduk. Neyse. Sonra biz e, böyle pandemi sürece geçti. Herkes böyle sudan çıkmış balık. Ulan ne yapsak, ne etsek falan filan derken. E, günün birinde işte Haziran'ın başında e, şey... Kira yenilememiz gerekiyor. Bizim ev sahibi de benim böyle çok yakın arkadaşım esasında. Yani 19 senedir bir ilişki kurduk ve çok sevdiğim bir insandır. Ee, ve ben hani rica ettim, dedim ki yani bakın bu pandemin sürecinde böyle biraz bir şey var, sıkıntı var. Yani bize bir, bir güzellik, bir hoşluk yapmak, e, e, hoşluk yapmanızı istiyoruz. Çünkü biz burada bayağı e, kalabalık bir ekip çalışıyoruz. Yani apartman çok eski bir bina. Biz hani ona göre bize böyle makul bir şey yaparsanız hani en azından hani biz devam ettirebiliriz. Devamluluğunu evet, evet, koruyalım. Yani ancak yani. ancak öyle bir şey olmadı. Ve hatta e, zam ve işte Haziran itibariyle bayağı böyle bir zam istendi falan filan. Böyle Selim'le biz böyle birbirimize baktık. O telefon konuşmasından sonra böyle bir dakika içerisinde çıkıyor muyuz ya? Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Helal olsun. Biz bir hafta içerisinde iki katlı Lebi deryayı, 3 farklı depoya boşaltmak suretiyle boşalttık. Ve de e, hiç kolay olmadı ben şimdi böyle anlatıyorum böyle hani gözlerinize <gülüyor> baka baka yani e, o sürecin yani yani. 20 yıl bir şey mekan 20 yıllık mekan. 12. Yani e, 30 arkadaşım, çalışma arkadaşım yani hepsinin travması, bilmem ne benim travmam falan hiç öyle kolay olmadı. Çünkü esasında Haziran başına kapattığımızda biz tamamen kapattık. Ve dedik ki ta ki gerçekten e, önümüzde çünkü bu süreçte hiç belli değildi pandemi süreci ki şu anda görüyoruz zaten. Pandemi sürecinde değil. hani hakikaten doğru bir yer bizim için doğru bir yer ve hani beraber olabileceğimiz bir yer bulana kadar ki bu minimum Ekim'de esasında e, biz böyle bir şey yapalım dedik. E, bir ara verelim dedik ve yer bakınalım dedik falan filan. E, biz o süreçte kapattık. Ee, ve sonra da zaten gördüğünüz gibi şu anda e, ocağın ortasındayız ve e, durum berbat e, evet. esasında biz farkında olmadan güdüsel olarak doğru karar vermiş olduk Açmayarak. Evet. Kadın, kadın olmanın avantajı. <gülüyor> yok Aynen. bu bu arada Aa, evet. yok, hep beraber Altıncı karar verdik esasında. Yok sadece benimle alakalı bir şey değil. Ben o konularda biraz daha şeyimdir. Böyle, Ay yapalım. <gülüyor> Saldıralım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kareleri yıkalım falan diye. o Öyle olmuyor. Yani, evet, evet, mutlaka evet, evet, mutlaka. mutlaka evet, evet. Şimdi dükkanda neler var ona geleceğiz ama bir son bir müzik arası bir müzik verelim. Joshua Redmond'dan gelsin. Ne gelsin? Back to Ceşar Edmund'dan. Hep birlikte dinliyoruz. Müzik Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Muhteşem bir programın sonuna daha geliyoruz. Sevgili Andan Özbek'ti bu akşamki konuğumuz. Güzel hikayeler, güzel serüvenler anlattı. Güzel paylaşımlar yaptı bizlerle. Şu anda demin de parçadan önce söylediğimiz gibi yeni açmış oldukları, gerçi çok yeni değil ama hani pandeminin başıyla beraber açmış oldukları dükkana çok yakın bir mekanda programı kaydediyoruz. İstersen sevgili andan bu birazcık dükkandan bahsedelim neler var neler yapıyorsunuz biz bir iki hafta <gülüyor> önce e, ucundan birazcık çıtlattık ama e, çok detaya girmek istemedik sana bırakmak istedik Teşekkür. bu anlatımı Sağ ol. e, ne oluyor Cihangir'de yeni bir Cihangir şeyler var oluyor? <gülüyor> ondan yine ne işler karıştırıyor <gülüyor> evet, aynen, yani şöyle, şöyle bir şey var biz zaten Tülin'le beraber geçen sene bu projeye başlamıştık ve esas mekanın içini bitirmiştik. 14 Mart'ta pandemi olunca açamadık. Fakat bütün yaz hani bir şekilde oranın projesiyle alakalı hep böyle konuşuyorduk. Sonra baktık ki yani pandeminin biteceği falan yok yani. Pandemi, pandemi yaşam biçimimiz beğerse. <gülüyor> pandemi, pandemi her zaman hayatımızda var. Dedik ki biz... <gülüyor> Ee, yapalım mı? Yapalım. Yani zaten benim evim e, şu andaki bulunduğumuz yerden 30 metre ileride. linki de 1 kilometre ileridedir. Yani hani böyle bizi zorlayacak bir şey yok. Zaten yani hani. Bizim gönlümüz zaten burada. 10 met, <gülüyor> metre içinde. <gülüyor> Aslında yapar mıyız? Yaparız falan diye biz esasında 3 hafta önce burayı tekrar e, 16'sı 3 hafta mı? 3 haftadan fazla oluyor. E, açtık e, ve şey e, yani Tül'in zaten e, çok çok sevilen de bilinen bir e, seramik sanatçısı e, ve e, bir sürü bir sürü e, Panaray'in işte Jülüde Hatay, Ahmet Özbek falan filan böyle biz böyle çok tatlı bir tasarım e, grubu kurduk ve e, bu tasarım e, e, insanlar sürekli olarak değişecek ve hani farklı farklı işlerini sergileyebileceğimiz böyle tatlı bir tasarım dükkanı yapalım dedik. Çok hoş bu bir yer şey olmuş. Bu kadar kötü anlatılabilir ama anlattım. Yok yok çok güzel anlattın. <gülüyor> çok hoş bir yer olmuş. Yani bana böyle ilk girişte bir nasıl diyeyim hani müze müzelerin içinde dükkanlar olur ya hı -hı, o, hı. o havayı verdi. Evet çünkü biz... Hani bir ticari dükkandan ya ziyade. Ya şöyle bir şey var benim... Tülünle kafam çok çok e, Beraber ve aynı çalışıyor Şimdi tülün dediğin zaman biz Başka birini tanıyormuş Tülin gibi oluyoruz Halbuki Tulin, tulin. Tulinbo, tulin. Ben tulinbo. <gülüyor> <gülüyor> Yani benim harika. için Tulin Tulinbo, tulin. tulinbo. Evet. Canım <gülüyor> kuzum <gülüyor> Öyle geçiyor <gülüyor> bir sürü şey e, Fakat onun şahane tasarımları var Yani kafası bu işe Gerçekten çok e, güzel çalışıyor Ve harika şeyler çıkartıyor ee, beraber hani böyle bir şey başlatmak benim için çok büyük avantaj oldu bu arada en büyük ve en büyük keyif aldığım şey hiç yorulmuyorum çünkü e, kadınlarla çalışmaya çok alıştım ben ben basketbolcuyum 12 tane kadınla hep beraber büyütün falan filan. Kadınlar mesela normalde kadın kadına böyle zor anlaşır ya ben öyle değilim. Biz ben... bir tanesini zor idare ediyoruz. <gülüyor> yok yok yani gerçekten. Atilla, Atilla bak bu konuda ağızlaşmıyor. Atilla'nın durumu daha tehlikeli. Ben kadınlarla çok iyi anlaşırım. Yani hakikaten çünkü hep, hep kadınlarla çalıştım. Ve tülün de gerçekten e, böyle bizim her şeyimiz böyle bunu yapalım mı yapalım. Ne oluyor? Üç, yani her şeyimiz böyle iki dakikada, üç dakikada falan e, çözülüyor. İki pozitif insan bir araya gelince herhalde... En büyük şansım o. E, evet abi. En büyük şansım o. E, ve de tabii bu arada diğer e, tasarımcı arkadaşlarımız, gerçekten çok çok e, sevdiğim arkadaşlar. Bu arada tabii sürekli böyle zenginleşeceğiz, büyüyeceğiz, farklı farklı işler koyacağız. Ee, şimdilik burada başladık Bunu biraz daha e, büyütme ve, hani Büyütme derken hani Farkı ne yapabiliriz e, Nasıl yapabiliriz bunları falan düşünüyoruz e, Şimdilik keyfimiz çok yerinde Bir de e, şu anda pandemideyiz zaten Yani hani doğru, bir işin bir gerçek doğru. tarafı var Aynen. Hani e, ne kadar ne olur Bilmiyorum ama Hayaller biliyorsunuz bizde bitmez yani. Bitmez. Önce hayal etmekle başlıyor. <gülüyor> Önce hayal etmekle başlıyor. Peki evet. biraz bahsetsene yani insanlar nereden ulaşacak bu dükkana, dükkan nerede, yani sosyal medyadan takip etmek Tabii isteyen ki. olursa nasıl bulacak? Sosyal medyada takip etmek isterseniz Cihangir'deki dükkan diyerek girebilirsiniz. Cihangir'deki dükkanın içine girdiğiniz zaman esasında biz daha çok storylerle birazcık dükkanımızı bir şekilde ve bir şekilde tasarımlarla esasında göstermeye çalışıyoruz. Gelmek isterseniz de biz Cihangir'de Susam Sokağın kumrulu yokuşuyla birleştiği yerde böyle bir merdivenler var. Merdivenlerin ortasında böyle sağ tarafta kumrulu yokuşunda sevimli küçük minnacık bir dükkanız. Ee, dışarıdan minnacık görünüyor ama içerisinde esasında kocaman bir dünya var siz de gördünüz. İçerisi çok keyifli evet, gerçekten. Evet ve sürekli değişen bir dünya. Ee, şey böyle yani. Ben şimdi tabii e Baya heyecanlıyım esasında yeni handanın, handan'ın sizin hiç bilmediğiniz bir tarafına daha dokunacağım. Ay. Evet. Ay. <gülüyor> Eyvay vay. Şimdi o dükkanın içine <gülüyor> girdiğiniz <gülüyor> vakit orada işte bir takım Camlar, seramikler, işte ağaç işleri falan filan böyle bir şeyler var. Ama o dükkanı dükkan yapan asıl inanılmaz çiçekler var. Ha. Ha ya ya, ya, yine ya. Da inanılmaz hmm. bir e, saksı içinde yetiştirilen çiçek merakı hmm. var. Ben evine gittim. Ki ben de çok çiçek yetiştiren ve çiçek seven. Elim çok iyidir yani. Hani bazıları der ya bastonu taplasam açar orada falan. Sen de... ölü, ölü çiçeği diriltiyorsun biliyorum ben. Ama işte yani bir Handan'ı görsem ben ağzımı açamam. <gülüyor> Handan'ın evinde inanılmaz çiçekler var. Beynim uçtu. Handan bize onları anlatsın. Benim için, ne? ben tabii biraz dediğim gibi biraz o, o konuda farklıyım her şeye yaşam veriyor kadın. <gülüyor> Canım sağ ol. Ben şeyi seviyorum. Ben insanları tabii ki çok seviyorum ama benim hayvanlarla ve bitkilerle ilişkin biraz daha farklı. Hatta yani Hayvanlarla ilişkilerim çok çok farklı. Böyle ne bileyim kediler, köpekler, köpekler beni köpek zanneder falan yani. Hani o kadar böyle şey <gülüyor> Kediler falan. Böyle, Aa, bu bir yerden geldi ama kim bu acaba falan böyle köpek değil insan Sel değil. Selim de kendini iyi hissediyor. Seko, Seko da kendini hissediyor. Yani hay hayvanları çok seviyorum. Ee, bitkilerle de e, aşırı derecede böyle haşır neşir bir ilişkim var çocukluğumdan beri ve de e, lebidaryanın işte teras katında olması ve işte çok ışık alması sera gibi olması sebebiyle böyle bir çiçek, bir, tam çiçek değil esasında bitkilerle böyle bir e, şeyim oldu ilişkim oldu ve şu anda aşağıda da Son bir buçuk senedir ne yapıyorum? Beton saksı döküyorum evet. Ama bitki seven herkesin gidip görmesi gereken bir yer. <gülüyor> Hakikaten yani ha, ol, ben böyle baktım ve büyülendim yani. Ha, evet, tat, Hiçbir tat. yerde yaşamayan bazı çiçekler burada yaşıyor. <gülüyor> evet, ya, yani evet. Çok önemli Çünkü şey çok bu. seviliyorlar ve biliyorlar. Ben baya baya baya seviyorum yani. E, ve de onlarda böyle özel bir ilişkim var. E, her türlü bitki hiç önemli değil ve her türlü hayvan. Çok evet. seviyorum yani hiç fark etmez. Ee, benim için de büyük bir kriter hayvan ve bitki sevgisi olan insan açıkçası ee, o yüzden de şey çok keyifle yapıyorum aşağıda böyle yeşiller e, işte e, kendi döktüğüm beton saksılar bu da tabi yeni işte bu biraz önce konuştuğumuz şeyle esasında çok e, örtüşüyor çünkü Handan ne yapıyor son dönemde? Handan beton saksı döküyor yani hani e, ee, bu da yeni gelişmiş bir şey Böyle yıllarda böyle bakarım yani böyle saksı saksı saksı falan filan Yani düşünebiliyor musunuz ben mesela çimento döküyorum aşağıda şu anda Hani o oh. <gülüyor> yani, evet. hani, yani böyle bir, bir, bir, bir keyfim var ve her gün gidip mesela böyle beton saksılar döküp Onlarla işte yeşilleri birleştiriyorum falan Şu andaki keyfim o ee, Yarın ne olur bilmiyorum ama şu anda hobimi işe çevirmekle alakalı büyük bir keyfim ve şeyim var yani İnşallah buradan, buradan şunu yani. şuradan şunu gelirsiniz. çıkartıyoruz bekleriz Ahmet bey yani Tabii her zaman her zaman her zaman geliriz şuradan şunu çıkartıyoruz ne yaparsanız yapın içinde eğer sevgi varsa sonunda başarı var değil mi Atilla kesinlikle doğru Ahmet basketbolla başlayıp beton saksı dökmeyi <gülüyor> varan bir hikaye dinledik bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Bozdum sizi. <gülüyor> yani bizi hakikaten çarptın, bozmadın. Çarpıldık <gülüyor> Sağ olun. şu anda. Teşekkür ederim. Genç dinleyicilere, tüm dinleyicilere inşallah güzel feyzler vermiştir bu akşamki program. Çok keyifli, çok teşekkür ederim. Biz Gerçekten. çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. ama önceden bir... son, son parçanın amunsunu. E, Handan, Handan yapacak ama kimden Tabi ama geliyor? ona gelmeden önce bir, de... bir, bir teşekkür listemiz var. Ha, evet. ee, şimdi biz Handan'la kısa ön, bir süre önce tanıştık Ayvalık'ta bir rakı sofrasında ee, çok da keyifli bir akşam oldu, çok da spontan bir akşam oldu. Yani biz Ahmetleri ne yapıyorsunuz akşam derken bir anda evet. güzel bir grubun içinde bulduk kendimizi. L Ahmet sen bir şey bu söyleyebilirsen. Buradan, buradan aa, bizim e, Handan'la olan ve e, diğer e, güzel dostluklarla olan e, arkadaşlıklarımızın münasebetini sağlayan e, sevgili Elif kaçara. Elif'im kaçarım. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Canım Elif iki. kaçar. Buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Canım sevgiler benim. selamlar Söperim. olsun. Bu akşam çok. için özellikle Handan'a ve sevgili ev sahibimiz Selim'e ayrıca teşekkür borç biliyoruz. Evet. evet. Victoria Tolstoy ee, bir dakikaya. Love, is... Love is real. Love is real evet, gelsin. Benim, benim evet. çok sevdiğim şarkılardan biri. İnşallah keyif alırsınız. Çok teşekkür Hı. ediyorum. Çok çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Güzel bir akşam oldu. Herkese iyi kalın. geceler. Hoşça kalın. Sev. Ben Atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Cazla laflayacağız.